Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Şerefli arkadaşlarından Yetmiş arkadaşını Uhud'a bırakıyordu Yetmiş şehidini Uhud dağlarını eteklerine bırakıyordu Oraya defnediyordu Uhud'da şehit düşenler Uhud'a defnediliyordu. Peygamber Efendimiz Uhud'a sık sık gelirlerdi. Şehit düşene kadar etrafında bir şahin gibi süzülen amcasının mezarına gelir, durgunlaşır, onunla beraber olduğu muhteşem günleri yad eder, onun günahlarının bağışlanması için Rabbi Rahim'inden niyazda bulunur, dualar ederdi. Musab bin Umeyr'ini hatırlardı. Medine'nin dalga dalga İslam'a gelişinde bu İslam bilgesinin payı en büyüktü. O bir bilgeydi. O iki savaşta da İslam'ın sancaktarıydı. Fiziki yapısıyla Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyendi. Onu yad eder, ona dua ederdi. Hud'un şehitlerini bir bir bağrına basardı tasavvurunda hatıralar canlanırdı. Bu Allah yolunun yiğit insanlarını minnetle anardı, sonra da dualar dualar ederdi. Bir de Uhud'a bakardı. Uhud'u temaşa ederdi. Uhud dağı, Uhud savaşına tanıklık etmişti. Müminlerin dağınıklığına, yenilginin eşiğine gelişine şahit olmuştu. Ola ki müminler bir gün Uhud dağına hoşnutsuz bakışlarla bakabilirlerdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki buna fırsat vermek istemiyordu Varlıklara olumsuz bakılmasına yol vermiyordu Öyle buyuruyordu Uhud bizi sever biz de Uhud'u severiz Uhud'da şehit düşenlerin her biri ne güzel müminlerdi Her birinin ayrı özellikleri vardı İnsanı meftun eden özellikleri vardı. Uhud'un ilk şehidiydi. Hazreti Cabir'in babası Abdullah bin Amr bin Haram'dı. Rüyasında Bedir'de şehit düşen çok sevdiği arkadaşı Mübeşşir'i görmüştü. Mübeşşir ona ''Bugünlerde bize kavuşacaksın'' demişti. Abdullah bin Amr peygamber efendimize rüyasını anlatıyor... Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bu şehitliktir buyuruyordu Hazreti Abdullah'ın şehit olacağına işaret düşüyordu Uhud savaşı bitmişti Aradan birkaç gün geçmişti Peygamber Efendimiz şehit Abdullah bin Amur'un oğlu Cabir'e Ey Cabir sana bir müjde vereyim mi? Evet ya Resulallah diyordu Cabir Peygamber aleyhissalatü vesselam Baban Uhud'da şehit olunca Allah onu diriltti. Allah arada bir perde olmaksızın hiçbir kimiseyle konuşmamıştır. Ancak babanla perdesiz ve doğrudan doğruya konuştu ve ona, ey kulum benden iste ki sana vereyim buyurdu. Baban da, ey Rabbim beni tekrar dünyaya göndermeni ve senin yolunda çarpışarak, ''Bir kez daha şehit olmayı dilerim.'' dedi. Allahu Teala da insanların dünyaya asla dönmeyecekler hükmü şüphesiz önceden tarafımdan verilmişti.'' buyuruldu. ''Baban da Ya Rabbi öyle ise bizim durumumuzu geride kalanlara bildir.'' dedi. Bunun üzerine Allah yolunda şehit edilenleri ölü sanmayın. Alimran suresinin 169 171. ayetleri nazil oldu Mü'min Rabbani iklimde imanın halavetini imanın lezzetini terennüm ediyordu Allah'a yakınlığı kazanan mü'minler Kalbin kıvamına ulaşıyor Asıl lezzetin kalbin yaşadığı lezzet olduğunu biliyor Ve tüm varlığıyla güzel bir mü'min olmaya yöneliyordu Onlar sadıklardı Onlar salihlerdi onlar sıddıklardı. Ümmetin içinde sarsılmaz dağlar misaliydi. rahman Rahim'e ilişkin derin bir bilincin ve muhabbetin içindeydiler. İnsanlığa ilişkin yüksek bir duyarlılık içindeydiler. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederlerdi. Vermeyi en büyük huzur bilirlerdi, inşirah olurlardı. Onlar öfkelerini kusmazlar, Sinelerine çekerlerdi İnsanları affederlerdi Gerek Uhud savaşında Gerekse hayatın akışı içerisinde Peygamber Efendimiz Şerefli arkadaşlarını takdir ediyor Taltif ediyordu Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu ana atya saat Anam babam sana feda olsun Buyuruyordu Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ileri derecede ok atıcıydı. Attığını genelde vuruyordu. Özellikle okların hedefine varması gereken zamanlarsa savaş zamanlarıydı. Savaşın en çetin zamanlarıydı. Hazreti Saad da tam böyle çetin bir zamanda atıyor ve hedefini vuruyordu. Onun her ok atışı müminlere rahmet oluyordu. Halile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu güzelliği taltife takdir ediyor, güzelliği güzeli ön plana çıkarıyordu. Hazreti Ali Efendimiz savaşın en amansız zamanında bir ordu gibi savaşıyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin cengaverliğini temaşa ediyor ve ne Zülfikar gibi kılıç var ne de Ali gibi yiğit var buyuruyordu. Peygamber Efendimiz kibirlenmeye neden olacak ya da sahibinde olmayan bir özellikle yapılacak bir takdiri bir övgüyü tümüyle yasaklıyordu. Ama takdir duygusu tabi'i olandı, doğal olandı. Güzele güzel demek kadar doğal olan ne olabilirdi? Ya güzele güzel demiyorsak bu bir arızalı hal değil miydi? Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına gördüğü güzellikleri Dile getirir, takdir ve taltif ederlerdi. Bir ilke vardı, bir esas vardı. Marifet, iltifata tabidir. İltifatsız marifet zayidir denilirdi. Değere değer vermek, değeri yaygınlaştırırdı. Bir değerler dünyası oluştururdu. Toplumun duyarlılığı o yönde gelişme gösterirdi. Samimi gönüller daima güzellikler arardı. Güzellik kimden gelirse gelsindi, onu takdir etmekten huzur duyarlar ve daha bir gelişimin temin ederler, gelişimlere, tekamüle, olgunlaşmaya omuz vermek isterlerdi. İlginç bir olaydı. Uhud Savaşı başlamıştı. Medineli Amir bin Samit İslam'a dair isteksiz davranıyordu. Sanki Müslüman olmamak için direniyordu. Ama İslam ordusu Medine'den Uhud'a yürüyünce gönül dünyası dalgalanmaya başladı. İslam ve Müslümanların güzellikleri gönül dünyasına akmaya başlıyordu. Fazla beklemenin zamanı yoktu. Kelime-i Şehadet'i açık açık dillendiriyor ve imanın iklimine giriyordu. Hemen hazırlığını yapıyor Uhud'a koşuyordu. Müminlerin safında yerini alıyor, Kıyasiye bir mücadeleye girişiyor, sonunda şehit düşüyordu. İlginçti. Anlı bir kez olsun secdeye gidememişti. İslam'ı yaşama noktasında bir adım dahi atmaya zaman bulamamıştı. İslam'ın burcu olan cihat ikliminde bulmuştu kendini ve şehitler kervanına katılmıştı. Nice ameli salihler yapacaktı. Rabbine ne güzel kul olacaktı. Ama gönül dünyasındaki mümince duyuşlar ve düşünüşleri hayat haline getirmeye zaman bulamamıştı. Peygamber Efendimiz, müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyordu. Asıl olan kalbi duyuşlardı. Kalbin yönelişiydi. Niyetin merkezi kalpti. Kalpte varlık haline gelen manalar nelerdi? Kalpte ağırlık kazanan Kalbe oluşan duyuşlar, düşünüşler nelerdi? Asıl olansa buydu bunlardı. Ayette onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, kalpleri ürperir buyuruluyordu. Bir kalbin selim olmak vardı. Asıl yürüyüş kalpleydi. Asıl yürüyüş kalple olurdu. Tekamül kalbin dünyasında olurdu. Önce arınma vardı. Şirkin pisliklerinden arınma vardı. Sonra her günah siyah bir nokta gibiydi. Kalbe düşer, kalbin kıvamını bozardı. Günahlardan olabildiğince arınmak vardı. Giderek Rabbi Rahime derin bir huşu ile derin bir muhabbetle bağlanmak vardı. Olup bitenler kalpte oluyordu. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyruluyordu. Nice küçük ameller vardır ki niyet onu büyütürdü. Nice büyük ameller vardır ki niyet onu küçültürdü. Hazreti Amir bin Sabit İslam'a kalbini tam anlamıyla açmıştı. Bütün varlığıyla İslam'a bağlanmıştı. Özüyle sözünün bütünlüğü olacak bir hayata yönelmişti. Ama mümin oluşunun ilk gününde sadece şehadet iklimini terennüm etmişti. Ama tam hedefine doğru yürümüştü. Varoluş sırrına nüfuz etmişti. Uhud'un destan yazan şehitlerinden Hz. Talha bin Umeydullah Efendimiz'in çevresinde tam bir pervane gibiydi. Peygamber Efendimiz Uhud günü Sağıma baktım Cebrail'i Soluma baktım Talha'dan başka kimseyi göremedim buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Talha'nın bir cengaver olarak savaştığını, ölüme korkusuzca yürüdüğünü görüyor ve kim yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isterse Talha'ya baksın buyuruyordu. Ah şöyle bir imkan olabilseydi. Hazreti Talha'nın yüzünde yaşayan bir şehidin o tatlı halini, özellikle o tatlı yüzünü o esnada görebilseydik. İçinde bütün bütün şeriat duygularının egemen olduğu bir halin içindeyken imanın olduğu gibi dışa yansıdığı bir zamanda onu bir görebilseydik. Hazreti Ömer Efendimiz kim kendi iç dünyasını güzelleştirirse Allahu Teala da onun dış dünyasını güzelleştirir diyordu. Siret surete yansırdı. Diğer ifadesiyle yüzler kalplerin aynasıydı.